Ben ya. Bu hafta yapımcı olarak sizlerle beraberim. Bu haftaki konumuz Başak Gezici Sokak Sanat Otelleri. Konuğumuz ise zorunlu göç mağdurları ile ilgili çalışmalar yapan Başak Kültür ve Sanat Vakfı'ndan gelen Tülindağ. Hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden ve vakıftan bahsedebilir misiniz? Ee, hoş bulduk. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum ben. Biz de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, ben Tülindağ. Bilgi Üniversitesi Sahne Gösteri Sanatları Yönetimi mezunuyum. Başak Kültür Sanat Vakfı'nda bir buçuk iki yıldır gönüllü olarak çalışmıştım. Bu senede üç aylık süren Başak Gezici Sanat Sokak Atölyesi'nde proje koordinatörlüğü yapıyorum. Vakfımızdan kısaca bahsedeyim. Başak Kültür Sanat Vakfı 2002, yıl, 2002 yılında kurulmuş zorunlu Göçten dolayı İstanbul'a gelmiş çocuk ve gençlerle kültür sanat faaliyetleri yürüten bir vakıf. Merkezi Kayış Dağı'nda kendisi de zaten varoş, İstanbul'un işte varuşları sayılabilecek bir mahalle içinde kurulan bir vakıf. İşte çocuklar ve gençlerle kültür sanat faaliyetleri yapıyoruz. İşte müzik çalışmaları, tiyatro çalışmaları yapıyoruz. Dans çalışmaları, yani çocukların ve gençlerin istekleri doğrultusunda gelişen bir takım e, kusursuz faaliyetleri yürütüyoruz. Bugüne kadar da bu tür faaliyetler yürüttük. Başak Güzeci Sokak Atölyesi'ne hangi yaş grubundaki çocuklar giriyor? E, bu projemizde 7 ve 13 yaş grubu çocuklarla çalışmayı hedefledik. Yani İstanbul'un kent merkezinden uzakta e, ki sokaklarda belirlediğimiz sokaklarda 7 ve 13 yaşındaki her çocuk e, Katılabilir. Her çocukla da çalışma e, bugüne kadar da yaptık. Teşekkürler. Çalışmalarınızda neler yapıyor ve hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? E, bu projede biz çocuklarla e, öncelikle resim, e, seramik çalışması yapmak istedik. Ama malzemesinden dolayı şu ana kadar pek yapamadığımız bir çalışma. E, kukla... E, drama yaratıcı drama çalışmalarına yaralanarak tiyatro çalışmaları yapıyoruz kullandığımız malzemeler genel genelde değil aslında atık malzemeler kullanıyoruz Biz bu projede yani bu karton kutular poşetler pet şişeleri aklınıza gelebilecek doğayla çevre neden olan bütün malzemeleri kullanıyoruz ki projemizi özellikle de çocukların çevre bilinci, çevreye karşı duyarlılığı gelişsin de istiyoruz. O yüzden de ellerindeki atık malzemelerle yapıyoruz biz çalışmalarımızı. Sokak atölyesinin amacı nedir? Ee, sokak sanat, gezici sokak sanat atölyesinin amacı İstanbul'un kentin merkezinde yaşayan çocuklarla birlikte Sanatsal faaliyetler yürütmek aslında e, kent merkezinden uzakta sanata erişimi imkanı kısıtlı olan çocuklarla birlikte bu çalışmayı yapmak istiyoruz. Asıl amacımız da o çocuklara sanatı götürüp e, kendi sokaklarında yaşadıkları sokakta birlikte eğlenerek sanatsal faaliyetler yapabilmek. Bu çalışmaların olacağından çocukların ve ailelerin nasıl haberleri oluyor? şöyle yapıyoruz daha önce o sokaklarda önce biz ilçeleri tespit ettik bir kere projemizi yapmak istediğimiz ilçelerimizi tespit ettik Bu da dokuz tane yaklaşık dokuz tane ilçeydi o ilçelerde de tanıdığımız kişiler vasıtasıyla sokaklarımızı belirlemeye çalıştık Eğer herhangi tanıdığımız bir arkadaşımız yoksa direkt mahalle muhtarlığına gittik mahalle muhtarlığına projemizi anlattık afişlerimizi astık sokaklarda küçük el ilanlarımızı gördüğümüz sokaklardaki çocuklara dağıttık ve böylece projemizi duyurmuş olduk yani projenin tanıtımını bu şekilde yapmış olduk Başak Gezici Sokak Sanat Öteleri hangi semtlerde çalışmalar yapıyor? 9 tane ilçe belirlemiştik bunlar Ataşehir, Kadıköy, Kartal Maltepe Ümraniye, Sultanbeyli Sancaktepe Zeytinburnu ee, ve e, Sultan Çiftliği olarak e, ilçelerimizi belirlemiştik. E, biz projenin bugüne kadar da beşinci haftasını bitirdik. Yani gitmiş olduğumuz ilçe ve sokaklarda şunlar işte Ataşehir'de bir iki sokağa gidebildik. Zeytinburnu'nda toplum merkezine gittik. E, Sultan Çiftliği'nde gazi toplum merkezine gittik. Maltepe'de Gülenso ve Girne mahallelerine, Üsküdar'da Yavuztürk ve Kir e, Kirazlıtepe mahallelerine gitmiş olduk bugüne kadar. Başak Gezici Sokak Sanat Otelisi Ne zaman yola çıktı ve ne zamana kadar sürecek ee, Projemiz 4 Temmuz'da yola çıktı 3 aylık bir proje yani yaz tatili dönemine denk getirdik biraz da projeyi. O yüzden de Eylül'ün 25'ine kadar da bu projeye devam edeceğiz. Projenin sonunda biz bir mini festival yapmayı düşünüyoruz. Bu festivalde de çocukların yapmış olduğu çalışmaları sergileyebileceğimiz, yine çocukların her türlü etkinlikte katılabileceği bir mini festivalle de projemizi bitirmiş olacağız. Bu atölyeye katılacak çocukları nasıl seçiyorsunuz? Ee, aslında böyle bir e, seçme e, pardon e, s, çocukları seçmiyoruz. Biz e, gittiğimiz sokaktaki bütün çocuklarla yapıyoruz bu çalışmayı. Zaten çocuklar biz gittiğimizde hazırlık yapmaya başladığımızda toplanmaya başlıyorlar. Yani hiçbir çocuğa şu ana kadar hani projeye sen katılma, etkinliğe sen katılma gibi bir deme durumumuz olmadı. Katılan bütün çocuklarla, sokakta var olan bütün çocuklarla etkinlik yapıyoruz. Bu çalışmalarda kimler yer alıyor ve destek vermek isteyen sanatçılar size mi başvuruyor? Evet aslında projemiz gönüllülüğe dayanan bir proje. Çalışan bütün arkadaşlarımız da gönüllü bir şekilde çalışıyorlar. Gönüllü katılmak isteyen sanatçı ya da herhangi bir konuda gönüllü destek sunmak isteyen herkese de açık olan bir proje. Bizim projemizde gönüllü olarak çalışan sanatçımız, resim öğretmenimiz Işıl Aydın Gündoğdu var. Mustafa Korkmaz arkadaşımız var. Ayten Demirtaş, Nurten Demirtaş e, ve Birgül Gülen arkadaşlarımız. E, bir de e, vakıfın Avrupa Gönüllü Hizmetlerinden e, vakıfta çalışan İtalya'dan gelen arkadaşımız Yoris. Kısa bir adı verelim ve sizler için seçtiğimiz parçayı dinleyelim. Parçamız dinledikten sonra tekrar birlikteyiz. Belki durup dururken yanına gelince söylediklerimiz suldun aysa vakit yoktu ama sen haklıydın çünkü böyle şeyler acele gelmezdi yarından da olsa ne güzel güldün o akşam bana Zor. Peki görüşmek çok mu kolaydı? Çok kısa. Bir...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 ...Söz programına kaldığınız yerden devam ediyoruz. Her çocuk sanata hak ediyor demişsiniz. Bu felsefede e, ne söz ediliyor? E, aslında onda onun sözden yola çıkarken şunu düşündük. E, sanat e, hayatımızın e, büyük bir parçası. Gündelik hayatımızda var olan bir şey. E, dolayısıyla e, sanatın... Hayatımıza ait olan bir şey olduğunu göstermek istedik biz bu projeyle. Zaten kentin merkezinden uzakta e, göçle İstanbul'a gelmiş e, çocuk ve gençleri seçerken de e, bu felsefeden yola çıktık. E, biz onların ayağına giderek aslında sanatın, gündelik hayatın, e, bizim hayatımızın, yaşamımızın bir parçası olduğunu e, göstermek istediğimiz için, bu felsefeden yola çıktığımız için... E, Böyle bir şey, böyle bir sözü söyledik. Yani sanat sadece elit bir kesimin hiç ulaşılamayan bir şey, elit bir kesimin değil aslında herkesin hepimizin hayatında var olan imkan ve olanak sunulduğu sürece de hemen hemen hepimizin bir şeyler üretebileceğine, içimizde var olan bir takım duygular açığa çıkarabileceğimizi göstermek istedik. Yani bu sözde biraz da bunlara vurgu yapmak istedik. Zaten projemizde de... Sadece çocuklarla gidip eğlenmek değil amacımız biraz da o çocukların sorunlarına işte çeşitli STK'lar... Mesela şimdi İstanbul 2010'da Avrupa Kültür Başkenti olacak. Biraz o çevreye duyarlı olan herkesi de bir takım, yani bu çocukların sorunlarına da dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü onlar hem bir başka kente gelmiş olmanın getirdiği sorunları yaşıyorlar, aynı zamanda İstanbul'da yaşıyorlar ama İstanbul'da denizi hiç görmemiş, işte tiyatroya sinemaya gidememiş bir sürü çocuk var böyle ve onlar da İstanbul'da yaşadıklarını söylüyorlar dolayısıyla biz biraz da çocukların bu sorunlarına dikkat çekmek istiyoruz herkesi biraz duyarlı olmaya davet etmek istiyoruz bu projemizle yani projemiz ne kadar çok kişiye yayılır ne kadar çok kişiye ulaşırsa o derecede biz projemizi amacına ulaştığını düşünmüş olacağız bu atelin çocuklara ne gibi faydası oluyor eee aslında hem çocuklardan biz çok şey öğrendik, aynı zamanda projede çalışan bütün arkadaşlar olarak hem de çocuklara biz öğretmek değil, bir takım yollar, yöntemler göstererek onların içinde var olan duygularını açığa çıkarmasını sağladık. Yani çocuklar mesela kartonlar üzerine boya yapmış olmayı ya da işte bir poşetten bir takım şeyler yapabilecek yapacaklarını bilmiyorlardı. Sadece biz onlara bir takım yol ve yöntem göstererek onların ellerindeki malzemelerle neler üretebileceklerini, içindeki biz belki sözle anlatamadıkları duyguları ya yaptıkları malzemelerle bir takım malzemelerle yapabileceğini gösterdik. Mesela tahtalardan işte heykeller yaptık, poşetlerden bebekler, arabalar, çantalar yaptı çocuklar. İşte yine kartonlar üzerinde bir sürü renklerle resimler yapabildiler. Ee, ve hemen hemen hepsinin de biz e, proje sonunda o günkü sokaktan ayrılırken de e, düşüncelerini alarak gidiyoruz. Ve hepsi e, evet daha önce hani okullarda resim derslerinde işte boyalar yapıyorlar ama hiç bu kadar eğlendikleri, e, eğlendiklerini söylemediler. Poşetlerden bir şeyler yapabilecekleri hiç akıllarına gelmemişti. Mesela bunu söylüyorlar bizimle bunu paylaşıyorlar. Ve çok eğlendiklerini. Ee, çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Hani bir öğretme öğrenme ilişkisi değil. Eğlenerek e, birlikte bir, bir üç saatini beş saatini e, eğlenerek ve bir şeyler yaparak geçiriyor. Ve bunu aslında çok da fark etmeden yapıyoruz. Yani biz de orada çok eğleniyoruz ekip olarak. Onlar da çok eğleniyorlar. Yani karşılıklı böyle bir. Öğrenme durumu var aslında. Hani bir tarafın öğrettiği, bir tarafın bir şeyler öğrendiği bir durum değil de eğlenerek bir şeyler öğrettiğimiz bir çalışma. Bu yüzden de hani biz ekip olarak da çok keyif alarak yapıyoruz bunu. Ve gittiğimiz her sokaktaki çocuk da ayrılırken gayet keyifli ayrılıyorlar. Hatta bizim tekrar tekrar gelmemizi çok isteyen sokaktaki arkadaşlarımız var. Tekrar gelin deyip bizi bekliyorlar aslında o sokaklarda. Ee, siz. Poşetten bebekler yapıyoruz dediniz. Ee, biz bu programı dinleyen e, kişiler bizi dinledikten sonra e, bebekten, ay poşetten bebeği nasıl yapabilirler? E, bizi anlatabilir misiniz? Ee, ya poşet ve bir takım şey malzemeleri kullanacak. Hani e, biz çünkü e, mesela pirinç kullanıyoruz, bulgur kullanıyoruz, düğme kullanıyoruz. Ee, makarna kullanıyoruz, e, atık e, kumaş parçaları kullanıyoruz, işte renkli kartonlar kullanıyoruz. Yani çocuklar bir poşeti e, bu tür malzemeleri de ekleyerek işte ağaç hani yapraklar kullanıp saçlarını yapıyor, işte iplerden saç yapıyorlar, yapıyorlar boncuklardan gözlerini yapıp işte makarnadan saç bile yapan hani o kendi e, iç dünyasında hayal ettiği, Belki sahip olamadı hiç almadı bir oyuncak işte bir yerde gördü bir bebeği elindeki bu tür malzemeleri kullanarak yapıyor. Şimdi hani bir poşet olsaydı belki gösterirdim ama bunu nasıl tarif edeyim <gülüyor> biraz zor oldu. Teşekkürler. Hani erkek çocuklara mesela işte bir bebek yapmayınca önce kendisine çok şey görmüyor ama sonra mesela... Beğendiği bir futbolcuyu ya da işte Superman gibi böyle filmlerde izlediği kahramanları yapmaya çalışıyor. Yani bir işte ya da araba yapmaya çalışıyor poşetten. İşte hayvan yapmaya çalışanlar vardı mesela işte fil, kedi, köpek gibi poşetlerden. O an hani bizim bile hiç hayal etmediğimiz mesela çanta yapanlar oldu. Ee, tahmin etmediğimiz şeyleri yapabiliyorlar. O yüzden hani. Onlara sadece malzemeyi biz sunuyoruz ve bir iki tane örnek gösterip işte arkadaşlarımız yardım ediyor. İşte şunu şöyle bağlarsanız olabilir işte kafa böyle yapılır kol şöyle yapılır gibi tarifler göstererek onlar tamamıyla kendi hayal dünyasındaki şeyleri yapmaya başlıyorlar. Ve sonunda hani biz hakikaten şaşırıyoruz gördüğümüz şeyler karşısında. Söz programını dinledikten sonra size ulaşmak isteyenler nereden ulaşabilirler bize bile verebileceğiniz bir telefon veya mail adresi var mı? E, tabii ki Başak Kültür Sanat Vakfı'nın e, kendi web sitesi var. E, aslında buradan da e, sokak gittiğimiz sokaklarla ilgili biz yazılar yazıyoruz e, günlük şeklinde. Hem onları okuyup takip etme şansları var hem aynı zamanda diğer e, e, etkinliklerimiz öğrenme şansları var. Ben adresimizi verebilirim. Ayrıca e, projemizde gönüllü e, olmak isteyen e, her türlü ee, konuda gönüllü bize katılmak isteyen herkese de açığız e, proje o, konusu, bu, bu projede ee, adresimiz şöyle web sitemizin adresi www.basaksanatvakfi.org.tr ee, telefon numaralarımız var ee, 02216 540 24 62 02216 420 49 68 basaksanat.gmail.com Atölyede yaşadığınız ilginç anılarınız var mı? Eğer varsa bize anlatmak ister misiniz? Tabii ki. Çok şu ana kadar beş haftayı bitirdik projemizin ve beş ayrı sokağa gitmiş olduk. Aslında her sokakta çok ilginç durumlarla karşılaşıyoruz. Hani Biz yola çıkarken bu kadar güzel anılarımızın olabileceğini az çok tahmin etmiştik ama mesela... Gülen Su hiç tanıdığımız yoktu bizim giderken. Ee, tamamıyla e, el ilanlarını dağıtarak ve e, çevrede sokakta gördüğümüz bir çocuklara el ilanı dağıtarak e, kendimizi tanıtmıştık. E, i̇şte ta, gideceğimiz tarihi söyledik. E, şu tarihte geleceğiz. Bize gelip katılır mısınız demiştik. Ve ben açıkçası çok ta, tahmin etmemiştim hani o çocukların bizi gidip orada bekleyeceğini. Ve biz o gün gittiğimizde Parkta bizi bekliyorlardı gerçekten. Verdiğimiz saatte gelmişlerdi çünkü projemiz zaten haftada üç gün cuma cumartesi pazar günleri ve saat 15 ile 10, 19 arası süren bir çalışma ve o saatte bizi orada bekliyor bekliyorlardı ve bizi çok şaşırtmıştı. Sevinmiştik aynı zamanda çünkü hem kendi verdikleri sözü tuttular geleceğiz demişlerdi gelmişlerdi hem de hani bizi hakikaten de ciddiye almışlardı o gün gayet keyifli de geçmişti ayrıca geçen hafta gittiğimiz Kirazlıtepe mahallesinde yine biz yaklaşık 10-15 çocuk bekledik herhalde 10-15 tane çocuk katılır diye beklemiştik ama birden 80 tane çocuk hatta belki 80'i bile geçmişti etrafımızı sardı ve biz o gün de çok şaşırmıştık. 80 tane çocuk bizimle birlikte oyun oynayıp bir şeyler yapmak istiyorlardı. Bulunduğumuz sokağa sığmadık. Çünkü sokak küçük bir dar sokaktı. Oradaki işte piknik yapılan ormanlık alana gitmiştik. Hatta oraya bile dağılınca parka indik. Çocuklar bizi parka götürdüler kendi oyuna oynadıkları. O parkta işte 3 saat boyunca gayet keyifli ve bir de o kadar çok çocukla da ilk defa çalışıyorduk. Daha çok en fazla işte 50'ye kadar çocukla biz çalışmıştık o güne kadar. Ama o gün 80 tane çocukla hem oyun oynadık hem işte yüz boyama yaptık. Ee, hem yorucu hem de keyifli bir çalışma olmuştu. Ee, mesela düşüncelerini söyleyenler arasında işte hayalet bizden beklentilerini söyleyenler de var. İşte erkek çocukları genelde futbol oynamak istiyorlar. Bunu mesela söylüyorlar. Futbol oynasak daha çok eğlenirdik. Ya da bazıları... ...resim yapmayı, heykel yapmayı beklediklerini söylüyorlar. O, çok samimi duygularını paylaşmaları da bizi ayrıca çok sevindiriyor. Çünkü bu bizden bir, bir beklenti olduğunu gösteriyor onların. Umarız ki hani başka projelerde onlarla birlikte... ...yeni istedikleri çalışmaları yapabiliriz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Başak Külte Sanat Vakfı olarak biz gerçekten davet ettiğiniz için çok mutlu olduk ve çok teşekkür ediyoruz. Ee, aslında projemizin bir yola çıkarken de amaçlarından bir tanesi buydu. Hani e, umarız projemiz bir takım e, çevrelerin, kişilerin de dikkatini çeker, e, bize destek bize değil yani yaptığımız çalışmaya destek olup e, gönülden katılırlar. E, bu anlamda da bu, bu programı önemli buluyoruz. O, çünkü bizi e, önemsediniz ve davet ettiniz. Projemizin de hani e, isteriz ki aslında biz bizimle birlikte sadece biz değil e, bir sürü çevre e, bunu yapmaya çalışır. Model olur aslında bizim bu yaptığımız çalışma. Çünkü biz e, hiçbir çocukları önceden kaydetmeden hiçbir çocuğun... Şu atölyemizi tanıtıp projemizi tanıtıp işte gelin bize katılın birlikte bu çalışma yapalım demeden yola çıktık ve direkt sokakta oyun oynayan çocukların oyunlarına dahil oluyoruz. Onların kendi mekanlarına gidiyoruz. Aslında orada misafir olan, yabancı olan tamamıyla biziz ama hiç böyle bir yabancılık çekmeden bizi direkt kendi oyunlarına dahil ediyorlar. Biz onları kendi bildiğimiz oyunlara dahil edip birlikte oyun oynuyoruz. Ve sadece onlara daha önce gördükleri aslında bildikleri, kullandıkları mesela onlar da kutulardan bir takım şeyler yaptıklarını söylüyorlar. Onlar da poşetleri kullandığını söylüyorlar. Onlar da plastik şişelerden mesela müzik aleti yapanlar bile olduğunu hani öğrendik. Kendileri aslında kendi kullandıkları malzemelerle biz onlara bir iki, bir iki yöntem göstererek bir şeyler yapıyoruz. Bu bence çok güzel bir Çalışma. O yüzden hani umarız başka tür şeylere vesile olur model olur başka sokaklarda İstanbul'da o kadar çok hani biliyoruz ki sokak var ki ve çocuk var ama hepsine bu proje boyunca gitmemiz e, imkansız biz sadece bir yerden başladık devamı da gelir diye umuyorum e, ayrıca ben e, projemizi destekleyen bugüne kadar gittiğimiz sokaklarda bize yardımcı olan e, herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca İsviçre'den projemize destek veren Verayn Basak Kurumu'na da teşekkür ediyorum burada. Bir ses Küçüğün programına daha veda etmeden Tilin Hanım'a bize verdiği bilgiler ve teknik masada bize yardımcı olan Gülkan abiye de teşekkür ediyor ve programımızı burada sona eriyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Söz küçün.